I yeah. love yeah. Je les connais bien, les filles qui vont autour des musiciens. Les jeunes la nuit sont toujours là quand ils le font. Ils et des silence. 95.0 Açık Radyo'da Fransız yeniden birlikteyiz. E, konuğumuz Burak Aktaş'la birlikte Kanada ve Kanadalı şarkıcılar hakkında sohbete devam ediyoruz. E, Veronique Sanson'un Vancouver adlı şarkısıyla başladık. Programın ikinci yarısında da e, gitme şansın olmuştu değil mi Burak Vancouver'a senin de? Devrim gitmeyi bırak beni kalbimden vurdun. En <gülüyor> çok sevdiğim şehir Vancouver dünyada en çok dev aldığım ve <gülüyor> güzelliğine aşık olduğum bir şehir. Ee, Frankofonlar Vancouver der. Vancouver ee, evet. Zaten Aynen evet. öyle. Şimdi, yani şunu söyleyeyim sana sırf benim açımdan değil Birleşmiş Milletler'e göre de senelerce e, dünyanın yaşanabilir en güzel şehirleri listesinde ya bir ya iki numara girer Vancouver. Hı -hı. Çünkü arkanda kayalık dağları, önünde Pasifik Okyanusu, her yer Hı -hı. orman. Ve Kanada'nın en ılıman iklimi. Kar yağmaz. Evet en yaşanabilir e, şehri deniyor Kanada'nın iklim açısından da. Biraz İstanbul'a benzer iklimi. Yağışı çok Hı -hı. vardır. Ee, Hı -hı. Arkada olimpiyatların da yapıldığı Kayalık Dağları'nda Whistler Kayak Merkezi çok meşhurdur. Hatta Hı -hı. kısa bir hikaye anlatayım. Bir gün Vancouver'dayım. E, ilk gidişimdi. Hı -hı. Annem Türkiye'den beni arıyor, ulaşamıyor. Ee, orada en sonunda ulaştı. Neredesin evladım dedi. Şimdi Rocky Mountains Whistler diyeceğim, anlamayacak anneciğim. Anne kayalık dağlarındayım dedim, kaya geldim. Oğlum normal dağlar e, suya düştü, şimdi kayalarda mı kayak yapıyorsun diye. Panik olmuştu dedim, merak etme buranın adı sadece kayalık dağları. Ama gerçekten Vancouver e, rüya gibi bir yer. Michael Bublé'nin de aynı zamanda memleketi. Evet, değil mi bir de o da var? Evet, Alaska, cruise şiplerde, cruise gemilerde, o transatlantik gemilerde Vancouver'dan çıkar ve Alaska'ya yukarıya doğru giderler. Anladım, çok güzel. Biz de şimdi o zaman Türkiye'de tanınan ve sevilen bir isimle devam edeceğiz programa. Garu, 1998'de Notturno Paris müzikalinde canlandırdı. Quasimodo ile tanınmıştı ilk olarak. Gerçekten de özel bir sesi var, değil mi Burak Garu'nun? Valla e, bas, bariton çok kuvvetli bir ses. E, ben Kanada'ya gittiğimde Söl e, albümü çıkmıştı. Evet. Söl'ü dinlemiştim. Ve çok etkileniyor insan bu kadar kuvvetli bir sesi dinlerken. Şörburuk'ta barlarda şarkı söyleyerek başladı Garou. Senin de bahsettiğin gibi uluslararası başarısını Notre Dame de Paris'te Quasimodo rolüyle yaptı. 2000'de Selin ile Su Levan düetini evet, yaptı. Evet o da çok güzel bir şarkıdır. Kanadalı bir arkadaşıma ben Garou'yu çok seviyorum, sesi çok güzel dediğimde de bana şöyle bir şey söylemişti. E, boğazında kurbağa var gibi söylüyor şarkıyı. <gülüyor> çok güzel tanımlıyor gerçekten Garu'nun sesini ama çok güçlü de bir ses bir yandan da. E, gerçekten insanı hayran bırakıyor kendisine. Biz de onun 2006 tarihli bu ikinci albümünde yer alan bir parçayla devam edeceğiz şimdi programa. E, Jacques Beno Ruzo imzasını taşıyor e, bestesi ve sözleri şarkının. Garu'dan dinliyoruz, Lütfen Nuzem. Quand le lune ne plus quand les cris des villes me font plus fragile dans ces rues où la douceur perdu. quand le doute est là je sais au fond de moi que temps Tangı, bu lehre, ne Garou geldi açık radyo mikrofonlarına. Lötan Nuzem adlı parçasıyla. E, şimdi benim çok sevdiğim bir Kanadalı sanatçı var sırada ama Türkiye'de pek tanınmıyor. Dian Dufresne, sen duymuş muydun Burak bu ismi? Duymadım ben bunu. Şimdi e, senden duyacağım diyorum. E, bu da 1944'te Montreal'de dünyaya gelmiş. E, henüz 18 yaşındayken e, Aragon, Ferre ve Brel şarkıları söylüyormuş 60'larda. Paris'e gelmiş, sol yaka kabarelerinde bu sefer Kanadalı Gilvinio ve Jean-Pierre Ferland gibi isimlere ait şarkıları söylemeye başlamış. 70'li yıllarda söz yazarı Luc Plamondon'la tanışmış ki Luc Plamondon aynı zamanda Notre Dame de Paris'in de müziklerinin, şarkılarının söz yazarı. O zamana dek genellikle başkalarının şarkılarını söyleyen Dufresne, o günden sonra da Quebec aksanıyla pop-rock türünde şarkılar söyleyerek kendine az bir tarz yaratmış. 1972 sonbaharında çıkan ilk albümü Diyen Toe Ben Jarif" Ki bu da Quebec aksanlı örnek aslında Toe yerine Toe Bir yan yerine Ben diyorlar orada Bu albümdeki J'ai contre L'homme de vie Hayatımın erkeğiyle tanıştım isimli şarkı sayesinde Kanada'da olduğu kadar Fransa'da da büyük beğeni toplamış. Şimdi istersen biz de bu parçayı Dinleyelim bu egzantrik sanatçıdan Benim için ilk olacak dinleyelim So Dufren'den dinledik. J'ai contre, l'homme de mavi. Ee, şimdi benim senin sayende tanıdığım bir sanatçı var sırada. Burak Dani Bedar. Ee, 1976 doğumlu. Kebekli bir isim bu da. Ee, biraz Habitibi böyle uzun ile. saç. Habitibi. Okey. Evet. <gülüyor> biraz böyle uzun saçlarıyla dönmeleriyle heavy andıran bir tipi var. Ee, ama paprak paprak söyler. türünde söylüyor. Doğru. Biraz doğru. ondan bahsetmek ister misin? Devrim Dani Bedar dediğim gibi çok Kuvvetli kalın bir ses. Garu gibi neredeyse. Poprak söylüyor. Ekut hmm. Muadonk ve La Chican gibi şarkılarını ben çok seviyorum. Bence Türk dinleyicilere de dinletelim bu şarkıcıyı, Kebekli şarkıcıyı. Evet ben farklı bir şarkı seçtim ama senin söylediklerinden bir düet bu aslında. Maria Funia ile birlikte seslendirmiş parçayı Danibedar. Fer la pe avec la mort".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 porte et voir le jour je va qui je suis faire la paix avec l'amour j'ai ta voix et du mois mm -hmm. le noir qui lance le désespoir ah, lui même qui me poursuit et qui, qui me, plonge me dans Pas non plus dans pas celui que Je pour oh. non C'est la porte d'une fois de reconnaître Oh, oh, no. oh. Dani Bedar ve Marie Fournier'den dinledik Ferla Péa ve Lamour. Evet Burak Aktaş'la Kanada ve Kanadalı müzisyenler hakkında sohbet ettiğimiz programın sonuna geldik artık. Notre Dame de Paris müzikali sayesinde ülkemizde de tanınan bir isimle yapacağız kapanışı. Müzikalde Raip, Frollo rolünü üstlenmişti sanatçı. Hatırladın değil mi Burak? Kalın kaşları ve siyah giysileriyle Daniel Lava'yı. Tabii kim hatırlamaz. Çok önemli bir rol. Daniel Lavoie da biliyorsun farklıdır diğer, diğer e, Franklofon. Evet, Manitoba doğumlu. Doğrudur. E, hı hı. Kanada'da Prairie's derler. Başkent Winnipeg. Oranın e, buğday tarlalarının olduğu yer Manitoba ve Anglofonların hı. olduğu bir eyalet. Kebekli hı hı. değil Daniel. E, aynı zamanda e, farkı da şuradan kaynaklanıyor. Sadece şarkıcı değil aynı zamanda hem oyuncu hem aktör hem yazar hem besteci. Evet, çok yönlü bir sanatçı. Öyle, Notre Dame de Paris dedin, orada biliyorsun Garou ile beraber Bel ve Tüvame Detroit şarkılarını evet, da söyledi. Hı -hı. E, bir de şunu da söylemek isterim, Daniel'in çok yönlü bir e, sanatçı olmasının yanında aynı zamanda Kanada Hayvanları Koruma Derneği ve müzik yapımcıları SPAC'ın yönetim kurulunda olması da önemli. Yani evet. Kanada içinde sosyal İşler yapan da bir e, sanatçı. Evet, Sinema filmlerinde da... oynuyor. 2002'de Book of Eve'de de başrolü oynadı. Yani bu Hı. açıdan e, çok yönlü bir sanatçı. Değerli bir sanatçı. Bir de aynı zamanda müziğe cizuit Raipler'den aldı. piyano dersleriyle başlamış. E, o da herhalde bu Raip rolündeki başarısını da biraz da buna borçlu olabilir. <gülüyor> Peki, ee, de, <gülüyor> olabilir, evet. E, şimdi biz onun, onu şöhrete kavuşturan 1983 tarihli İlsem adlı şarkıyla yapın, yapacağız bu haftanın kapanışını ama öncesinde çok teşekkür etmek istiyorum Burak sana zaman ayırıp programa katıldığın ve bu değerli bilgilerini bize paylaştığın için senin eklemek istediğin bir şey var mıydı? Devrim ben teşekkür ederim benim için çok büyük zevkti Kanada'yı bu programda tanıtabildiysem birazcık francofon, franko müziğini biraz işleyebildiysem Türk dinleyicilere çok memnun oldum. Benim için çok büyük sevkipti çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz tekrar sana. Evet şimdi dinliyoruz o zaman bu haftanın kapanış parçası ilsemi Daniel Lawadan önümüzdeki programda görüşünceye dek hoşça kalın.